Biz özet olarak paylaşmaya çalışacağız. İnşallah kolay olacak. İslam alimleri genelde ticaretleri, alışverişleri ikiye ayırırlar. Hanefiler üç ayırırlar. Ne diye ikiye ayırırlar? Bir, meşru olan ticaret veya alışveriş, meşru alışverişler. İki, gayrimeşru alışverişler. Hanefiler ise gayri meşru alışverişleri ikiye ayırırlar. Birincisine batıl derler, ikincisine fasit derler. Dolayısıyla alışverişler bir meşru alışverişler, iki gayri meşru alışverişler. Gayri meşru al alışverişler de esasen yine Hanefilere göre. Temelde iki ama uygulamada 3 ayrılırlar. Ne diyeceğim şimdi? Meşru alışverişleri söyledik. Aslı da vasfı da doğru olan alışverişlerdir. Aldığınız doğru, sattığınız doğru, verdiğiniz doğru, zamanlama doğru. Bütün şartları yerini bulmuşsa biz buna meşru alışveriş diyoruz. Ve alışverişlerin çoğu meşrudur. Tamam. Meşru olmayan alışverişleri Hanefiler 3 ayırıyorlar. Bir, batıl, demin dediğim, iki, fasit, üçüncüsü, mekruh alışverişler. Tamam. Batıl, fasit ve mekruh. Batıl alışveriş niye deniyor? Satılan malın aslı da, vasfı da Meşru değilse Aslı da vasfı da haramsa Alınıp satılması caiz değilse O zaman akit batıldır Misal vereceğim Aslı demek malın bizzat kendisi demek Vasfı ne demek özellikleri demek Ne gibi Domuz alışverişi gibi Domuz alışverişi batıldır Malın aslını İslamiyet mal kabul etmiyor. Bir değer ifade eder olarak kabul etmiyor. Tamam? Bütün vasıfları da caiz değil. Malın mal mal kabul edilmiyorsa zaten aslı da vasfı da yok demektir. Aslı kabul edilirse vasfı kabul edilir. Şimdi bir şey daha diyelim yani biraz ufkumuz genişlesin diye. Sıfatlar asıl olmadan olmazlar. Asıl olmanın sıfatı olmaz. Sıfat ney? Basite indireyim gene. Mesela sarı renk bir sıfattır. Sarı elma diyoruz. Sarı çiçek diyor. Sordum sarı çiçek diyoruz. Çiçek dedik mi? Sarı da dedik. Sarı onun vasfı. Çiçek olmadan, elma olmadan, sarıyı üzerinde taşıyacak bir şey olmadan sarının kendisi havada boşlukta durmaz. Mutlaka bir aslı olacak. Onun üzerinde olacak vasıf. İyilik bir vasıftır. İyilik diye bir şey vardır. Hayatta bir şey vardır. Ve çok da güzeldir. Buna ihtiyacın var. Ama bir şey iyi bir insan olmadan iyilik olmaz. Güzellik manasını kullanıyorsa güzel bir meyve olmadan iyiliğin kendisi olmaz veya güzel olmaz. Mutlaka bir şey olacak ki iyilik onun, güzellik onun, güler yüzlülük onun vasıfı olsun. Güler yüzlük diye bir şey yoktur diyemeyiz var. Ama insandan ayrı güler yüzü olmaz. Mutlaka insan olacak. Dolayısıyla onun bir vasfı olarak o da ona ek olarak bulunacak. Bu demek. Siz domuzu mal kabul etmiyorsanız vasfını hiç gündeme getiremezsiniz artık. Ne türlü olursa olsun gündeme gelmez. Onun için diyorum. Aslı olmayınca vasfı da olmaz Devam ettik. Faside gelince fasidin aslı meşru vasfı meşru değil. Evet. Aslı, o aslı meşru olup vasfı olmayandır. Evet. Ne gibi? Ben elma satıyorum. Tamam. Elma meşru bir maldır. Aslı var. Avucuna ne kadar elma koyarsam beş lira diyorum. Elmanın satıcı meşhur ama benim sana vereceğim miktar ne? Meşru değil. İslam'ın istediği değil. meçhurluk var. Karanlık var. Bu meçhurluk karanlık meşru değildir. Aldığın belli olacak, verdiğin belli olacak. Aslı meşru ama vasfında meçhurluk karanlık var. Böyle olunca biz buna ne diyoruz? Fasit akıt diyoruz. Misal olarak söylüyorum. Para alıyorum, para veriyorum. Bana 10 bin lira verdin, 3 ay sonra benden 10 bin lira geri aldın. Bu karşılıklı ödünç, alışveriş denmiyor buna. Para ödünç vermediğini ama misal olarak söylüyorum şimdi. Bunu bir alış ve akit gibi kabul etseniz de bana 10 bin lira verseniz... Benden bunun yerine 12 bin lira isteseniz bir ay sonra, üç ay sonra buradaki 10 bin lira meşrudur. Olarak, o iki bin lira faizdir, istenmeyen şeydir. Yani Allah'ın haram kıldığı bir dilimdir. Tamam. Dolayısıyla böyle bir para mübadelesi caiz olduğu halde Cenab-ı Allah'ın meşru kabul etmediği üzerine bir ek eklerseniz bu akit fasit olur. Pekala, batılla fasit arasında nasıl bir fark vardır? Batıl hiç yapılmamış akıt kabul edilir. Ne konuşulmuş, ne görülmüş, ne yapılmış. Yani varlığı bile kabul edilmez. Hukukta buna ne diyor? Ke enlem yekün hükmünde diyorlar. Sanki yokmuş gibi diyorlar. Bugünkü hukukta da kullanılıyor. Sanki yok. Eğer domuz satarsanız istem bu akdi kabul etmez. Mahkemeye başvursa ben buna 3 tane domuz avlamıştı, satmıştım. Bana 10 bin lira borcu vardı ama bu adam inkar ediyorsa, dinlemez. Niye? Borcun sebebi batıl, geriye kalanını dinlemez bile. Böyle bir borçlanmanın sebebi yok. Şimdi tabii sadece domuz değil. Aynı içki alışverişi batıldır. Çünkü içki mal kabul edilmez. Tamam? İnsan alışverişi caiz değildir. İnsan alıp insanı satıyorsunuz. Caiz değildir. Eskiden bunu kafir insan diye kayıt korularda günümüzde artık hür insan diye kayıt koymaya rüzum yok. İnsan alışverişi caiz değildir. Bir şey daha. İnsanın azalarını alışveriş de caiz değildir, batıldır. Anlaşıldı. Ne anlıyorsanız anlayın. <gülüyor> şüpheli şüpheli bakmayın. Ben de onun için söyledim zaten. İnsan azası satış konuşu olamaz. Neden? İnsanın mükerremliğinden, insanın kıymetinden. Alışveriş konusu haline getirilemez. Tabii sadece organ aklınıza geldi. Ben bir şey de aklınıza getireyim. Saç alışverişi de caiz değildir. Evet, perak için saç satmak da caiz değildir. Nokta nokta nokta. Tamam. Bunun gibi mal kabul edilmeyen şeyler... Bu açılan caiz değildirler. Kan alışverişi de bir şey daha. Kan alış satışı da caiz değildir. İnsan kanı satışı caiz değildir. Yalnız başına hayvan kanı yani damardan akıllıkta bağış ayrı Satı, sat, satışı onun için diyoruz. Çünkü kan satışıyla geçinenler var. Kan satışını kendi tembellik yapıyor. Yiyebilir. Kan bir kan biriktiriyor. Üç ayda mı bir verebiliyorlar? Üç ayda bir verebiliyor. Kan satışından aldığı parayla idare edip gidip giden insanlar var. Evet. Şimdi meçhul fiyatlar demin ki gibi satış verişler, meçhul ölçüyle satışlar. İşte hangi zaman ödeneceği belli olmayan satışlar, sattığım mal meşru. Alacağı para meşru ama zamanı yok. Yani ne zaman hangi vadeyle satmış, ne koymuş meşru değil. Bütün bunlar nedir? yine fasit akitlerden sayılır. Burada asıl doğru. Yani ben sana ne satıyorum? Buğday satıyorum. Ne zaman ödeyeceksin bana bunun parasını? Yeni, yeni yıl girince veya işte bahar gelince. Bahar gelince diye işte mart ayının biri tayin etmemişim. Her evi bahar gelsin demişim. Yuvarlak kelimeler kullanmışım. Fasittir. Niye? Vakti ödeme vakti tayin edilmediği için. Balık satışı caiz midir? Caizdir. Kuş satışı caiz midir? Caizdir. Ama bugün ava gideceğim. İlk ağdaki balıklar senin 100 lira isterim. İlk ağı denize salacağım. Çıkan balığı sana satacağım. Ne kadar çıkacak? Meçhul. Anlaşıldı? Bugün balığa gidiyorum. Akşamı kadar tuttuğum balık sana, sana veriyorum. Fiyatı şu kadar. Neden miktarı belli olmadığı için, vasfı belli olmadığı için bütün bunlar hep nereye giriyor? Fasit akit bölümüne giriyor. Diğer mezhepler fasitle batılı birbirinden ayırmıyorlar. O da bozuk, bu da bozuk diyorlar. Ama Hanefi'ler ayırıyorlar. Batıl akit baştan yok kabul edilir, tamiri de mümkün değildir. Ancak fasit akit depten yok kabul edilmez, tamiri mümkündür diyorlar. Tamiri mümkündür ne demek? Adam baharda öderim dedi gidiyor sonra geri döndü ya bahar dedik ama inşallah ben sana bunu Mart ayının 10'unda öderim diye netleştirirlerse o meçhullüğü giderirlerse ne olur? Sahi olur. Devam ediyorum. Faiz muamelesinde bulunmuş sonra geri dönmüş ya Allah'tan korkalım Cenab-ı Allah faizi haram kıldı tamam faizi sildim dedi adam ne olur akit meşrulaşır. Bunun gibi. Yani bunu da nereden alıyoruz? Ayet-i Kerime'den alıyoruz. Ayet-i Kerime eğer faizi silerseniz ana paranız size aittir diyor. Ne zulme uğrayın ne de başkasına zulmedin vurgusu yapıyor. Buna bir başka tarif daha böylece gündemimize girmiş oluyor. Nedir? Fasit akitlerin tamiri mümkündür. Batıl akitler baştan yok sayıldıkları için tamir edilemeyen akitlerdir. Anlaşıldı? Pekala. Bunları anladık. İnşallah anladık. Bir de mekruh akitler var. Onlar nelerin nesi oluyor? Mekruh akdin aslı da meşru, vasfı da meşru. İkisi de meşru. Ancak öyle bir özellik ekleniyor ki, peşinden öyle bir şey geliyor ki, o gelen şey, bu akdeyi mekruhlaştırıyor, veballi hale getiriyor üstelik. Bunlar genellikle tahrihime mekruhturlar. Veballi hale getiriyor. Ne gibi? Daha önce söylemiştim. Üzümü sattım. Bir ton üzüm sattım. Karşılığı birer liradan sattım. Dolayısıyla parasını aldım. Ama üzümü nereye sattım? İçki fabrikasına sattım. Bu tahrimin kurtur işin boyutu değişir. Neden dolayı? Satılan yerde yapılacak şeyden dolayı. Buraya vebal gelir. Ben köylü amcanın domateslerini satın aldım. Feneran köyden güzel domates geliyor. O yola durdum. Gelen traktörü karşıladım. Oradan aldım. Pazarı öğrenmeden, değerini bilmeden aldım. Pazardaki fiyatı biliyorum domates pazarda şu fiyat ben adamdan daha ucuz aldım. Ve bunun içinde yollara durdum. Tamam benim aldığım domates diyelim ki bir ton. Verdiğim para belli her şey meşru ama bu yaptığım iş doğru değil. Niye bu insanın da pazarı bilme hakkı vardı. Ona göre malına fiyat tayin etme hakkı vardı. Ama bu araştırma yapmıştı ondan sonra bana satıyorsa sıkıntı yok. Peygamber Efendimiz dışarıdan gelen kafirleri daha yolda karşılayarak pazarı öğrenmeden elindekini almayın buyurur. Bunun bir hayli yapan var. Şimdi günümüzde haberleşme sistemi çok olduğu için bu eskisi kadar yapılmıyor doğrusu. Ama yine de yapılıyor çünkü komisyoncular halin girişlerini bilinen de tutmuşlardır. Başkadan evvel tık diye malı hemen götürürler. Hatta çok defa mal sahibine, pazarlarda, diyelim ki hallerde ve benzeriyetle satma hakkı da tanımazlar. Sen vereceksin, onlar satacak. İş dünyasında zannediyorum hala vardır. Gençlik yıllarında üniversiteye gelmeden önce bir kitap kulübümüz vardı. Zaman zaman onun için kitap alırdık. Beyaz Saray'a o bölgeye geldiğimizde, Tahtakale civarına geldiğimizde kendi kitabının, kendi malzemeni sen taşıyamazsın. hamal taşıyacak. Sana taşıtmazlar da. Ya ben omuzuma vuracağım, götüreceğim yok. Biz götüreceğiz ve parasını da vereceksin. Şimdi öyleydi, bilmiyorum. Hala öyle devam ediyor olabilir. Yani üstüne kendi malını kendin taşıyamazsın. Küçük buçuk olursa poşette o bir şey değil. Ama paket balyalı olursa taşıyamazsın. O taşıyacak ve parasını da alacak. Bunun gibi. Şimdi de malları sana sattırmazlar. Bu nevi bir muamele. Bu nevi bir tavır doğru doğru değildir. Peygamber Efendimiz de insanların pazarları öğrenmeden evvel ellerindeki malların alınmasına müdahale edilmesine ille ben alacağım ben satacağım sen satamazsın muamelesini doğru görmüyor doğru bulmuyor. Her insan pazarı öğrenme hakkına sahiptir. Her insan istediği fiyatı koyarak satma hakkına ve salahiyetine sahiptir. Dışarıda müdahaleler bu açıdan önlenmelidir. Bunun için yani ek bir şey gelip de musallat oluyorsa, hürriyet zedeliyorsa veya kandırmaya yönelik bir davranış ekleniyor ise buna biz ne diyoruz? Mal da meşru olsa, bedeli de meşru olsa mekruh olan alışverişler diyoruz. Adam açık artırmaya katılıyor. Açık artırmada hedefi almak değil. 15 liradan açık artırma diyelim ki 1000 liradan açık artırma ilan ediliyor. Hemen oradan yapıştırıyor. 1200 evre 1400 1500 1600 ilk ilk ciciler genellikle ilk artıranlar hele ikinci ve üçüncü artıranlar genellikle ortalık kızıştıranlardır. Alma hedefli değil piyasayı kızıştırma hedeflidir. Peygamber Efendimiza Müzabe'ne bunu da nehy ediyor. Efendimizin kısaca hadislerde yasakladığı bütün hadiste şeyler nedir? Satış şekilleri ne yapılıyor? Mekro çerçevesi içerisinde değerlendirilir. Hanbeli mezhebi hadislerle yasaklanan alışveriş çeşitlerinin aynı zamanda haram olduğu kanaatindedir. Haram diliyle ifade eder. Bizde de tahrimen mekruhtur. Evet. Şimdi bu alışverişleri anladık. Mümin daima alışverişinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi alışveriş bir ihtiyaç giderme yoludur. Ben evimin sandalyeye ihtiyacı var, evime sandalye alıyorum, bir ihtiyacımı gidiyor, gideriyorum. Evime lamba satın alıyorum, evimin aydınlanma ihtiyacını temin ediyorum. Bir ihtiyaç gidermedir. Bunu gideren, buna hizmet eden insanlar da bundan kazanç sağlıyorlar. Dolayısıyla insanlar birbirlerinden kazanç elde etmiş oluyorlar bir tanesi ihtiyacını görerek. Bir tanesi bundan kar elde ederek. Bunun içerisine İslamiyet bulanıklık karıştırılmasını, ayak oyunlarının gelmesini istemiyor ama şunu da serbest bırakıyor. Müşteri kendi menfaatini düşünerek pazarlık ediyor. Satıcı kendi menfaatini düşünerek fiyat koyuyor. Bazen fiyatında ısrarcı diyor. Bazen vazgeçiyor. Bazen azarlık edip durmaktan hoşlanmadığı için üzerine etiket koyuyor. Kaça aldığını, kaça sattığını beyan ediyor ki başkaları ne yapmasın? Ona üzerine ısrar etmesin, zihin yormasın, kendisini de uğraştırıp durmasın diye. Böyle bir davranış içerisine giriyor. Bütün bunları ne yapıyor? Serbest bırakıyor, caiz görüyor ve doğru görüyor. Anlaşıldı? Onun dışındaki görmüyor. Şimdi bu hangi açıdandı? şu taksimimiz yani meşru akitler, gayri meşru akitler, gayri meşru akitler de üçe ayırdık hangi açıdan? Satışların meşruiyeti açısından taksimidir bu. Tamam? Satışların nedir? Karza e, meşruiyet açısından. Şimdi ona geleceğim de. Meşruiyet açısından taksimidir. Şimdi bir de kar zarar açısından satışların kısımları vardır. Şöyle diyorsunuz İslam hukukunda kar ve zarar açısından alışverişler dört nevidir, dört kısımdır diyorsunuz. Bunun için yani esasen yani bizim daima dürüstlüğe ihtiyacımız var. Dürüstlüğün en çok cereyan etmesi gereken yerlerden bir tanesi alışveriş hayatıdır. Eğer alışveriş hayatının içerisinde dürüstlük ve düzgünlük olursa insanlar tedirgin olmadan rahatça alışveriş yapabilirler. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. Şu anda küçük bakkallarımız giderek kayboluyor. Küçük alış merkezleri kaybolmaya başlıyor. Niye? Büyükler onları giderek yok ediyorlar. Biz de küçük esnafın yaşamasını arzu ediyoruz. Bu doğru. Çünkü mahalle aralarında o var. Eskiden bakkal amca ile evler hep dost olurlardı. Haberlerinde herkesin haberini bakkal amcadan alabilirdin. Bu ve benzeriydi. Ama şu anda yeni kurulan sistemin içerisinde bu insanlar bile evlerden uzaklaştı, yabancılaştı. Bir şey daha. Eskiden sıcak alaka vardı. Falan bakkal amca fiyatları makuldür. Bütün bunları biliyorduk. Hatta senli benli olmuştu insanlar. Yani pahalı değil diye mi soruyordun. Yani şöyle diye mi ediyorsun gidiyordun. Şimdi fiyatlarda dengesizlik var. İnsanlar birazdan neden marketlere yöneliyorlar? Daha ucuz veriyorlar. Daha belirgin. Üzerinde de fiyatı yazıyor. Bu yüzden ne edip edip bakkallar da kendilerine daha cazip hale getirmenin sıcak hale getirmenin yollarını bulmalılar. Demek ki insanların markete yönelişi sadece marketlerde çok fazla mal bulunduğu için değil ve benzeri için değil, sadece ucuz mal bulunduğu için değil, birkaç sebepten daha marketlere büyük marketlere yönelir. İki orada devri daim daha hızlı olduğu için mallar daha taze oluyor. Geliyor gidiyor, beklemiş mal çok fazla olmuyor. İki fiyatlar belli oluyor, ucuz oluyor. Ama bunu vurgulamak için asıl vurgulaması nedir? fiyazılan fiyatlar insana güven veriyor. İnsanın güven duymaya ihtiyacı vardır. Güvensizlik insanı gibi vitrini acayip güzel şöyle zannediyor satıcılar bir de vitrin çok güzel olursa, göze hitap ederse, yakışıklı olursa şöyle olsa bu kime hitap ediyor? Cebi dolu olanlara. Veya bu nevi şeyden, masraftan korkmayanlara. Bir de parayı ucuz bulanlara. Kazanırken çok fazla alın teri dökmeyenler hitap ediyor. Bizim birçok insanımız güzel vitrinden, büyük mağazadan korkar. İçeriye bile girmez. Niye fiyatından ürker? Şöyle. Ama fiyatlarıyla beraber diyelim ki onu öne aktarsa bu bu bu bu, bu fiyatlar şeklinde şey, güven duyursa o zaman insanlar orayı tercih ederler. Marketlerdeki o fiyat koymaların verdiği bir güven vardır. Bu açıdan da insanlar orayı tercih ederler. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz et-ticru's güvenilir doğru sözdü. işinde ve sözünde güvenilir bir tacir el-emin ma'annebiyine vasıttikin ve, ve şühedâ nebiler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte olacaklardır buyuruyor. Bu hadise şerif Tirmizi'nin büyü bölümündedir ve hadis hasen derecesindedir. Amel edilir, güçlü hadislerden kabul edilir ve doğrudur. Gerçekten yani hadiste zikri dilen o dürüst özü sözü doğru ve güvenilir tacire ihtiyaç vardır. Bu mukaddimeyi biraz da şunun için yaptım. Şundan sonra yapacağım kısımlarda bunun tesiri çok büyüktür. İslam hukukunda şimdi onu diyoruz. İslam hukukunun kar ve açısından dört nevi satış vardır veya satışlar dört nevi ayrılır dedik mi? A- Murabaha veya Adem'in de bir deyin ona altında çıktı Murabaha deyin bir Murabaha onu şöyle tarif ediyorsunuz karlı ve kar miktarı belli olan satışlara denir. Şimdi yazmadan evvel dinleyin bir malın ne kadara mal olduğu belliyse ve kaça satıldığı belliyse bu mal satışta kar ediyor demektir. Karlı satıştır ama ne kadar kar ettiğini biz biliyoruz. Tamam. Pekala bu da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bir peşin karlı satışlar ben yazdıracağım yazdıracağım iki veresiye karlı satışlar. Peşin kârı satışlar ne demek? Ben bunu 8'e alırdım veya 8'e mal ettim, sana 10'a satıyorum. Buna ne? Aldık, verdik. Bu peşindir. Bunu ben 8 aldım, eğer bana bir yıl sonra öderseniz fiyatı 12'dir. Veya ben bunu 8.000'e aldım, çünkü vadelilerde rakam büyük olur. Ben bunu 8.000'e aldım, bunu 2 yıl zarfında ödeyecekseniz, şu ödeme şekliyle fiyatı 12.000 olur, 13.000 olur kısacası. Demek ki karlı satış, fiyatı kar oranında belli olan satış iki türlü olur. A nedir? Peşin olanlar. B vadeli olanlar. Şimdi A diyorsunuz. Peşin murabahalı satışlar. Maliyeti ve satış fiyatı belli. Maliyeti ve satış fiyatı belli. Peşin karlı satışların adıdır. Esasen murabaha ne demek? Rabiha, rabiha kar etti demek. Murabaha kar, karlı satış demek. Kenyaşın içerisinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şey için diyor Ebu Talha bahçesini bahşedince vakfedince ne diyor? Ona Peygamber Efendimiz işte kar bu diyor. Yine Suheyb radıyallahu an biliyorsunuz hicret sırasında Mekke'yi mükerremeden Peygamber Efendimiz de hicreti çok arz ediyor. Suheyb el-Rumi Bizans kökenlidir. Ama Bizans'tan nefret etmiştir. Giderek Mekke'ye yerleşmiştir. Ama ticari hayatın içerisinden geliyor demek ki Mekke'yi mükerremede çok geçmeden mali durumunu düzeltmiştir. Ve maddi durumu iyi olan bir tüccar haline gelmiştir. Çünkü düzgün bir tüccar. Çünkü kötülükten kaçıyor. İnsanların güvenini toplamayı başarmıştır ve maddi durumu iyi olmuştur. Onun da Habbabi İbni Eret'in de cümlelerinden birbirine benzer cümleler var. Hayatın düzeleceğinden de bu insan ümidi kesmiştir. Bizans'a bakıyorsunuz bataklık. Bu Suhaib ile Selma'nın hayatı yaklaşık bize dünyanın o gibi özetini verir yani esasen. Mekke'ye gidiyor. Mekke biraz daha sade hayat yaşıyor. Bizans'ta kadar rezilce bir hayat yoksa da şirkin getirdiği karanlıklar, cehaletler bize şey gidiyor. Ama Mekke'de karar kılıyor. Zaman zaman da canı sıkılınca ne diyormuş? Bu kadar pisliği artık ancak Nuh tufanı temizler. Yani adamcağız neredeyse hayattan ümidini kesmiş. Ve Peygamber Efendimizin gelişini duyar duymaz, Efendimizin tebliğini duyar duymaz ilk iman edenlerden birisi odur. Suhaib radıyallahu anh'tır. Suhaib radıyallahu an Müslüman olduktan sonra da sıkıntıların hedefi olmuştur. Ama Efendimizle beraber hicret etmek istiyor. Efendimizin hicretini kollayıp duruyor. Ama peygamber hicret ediyor, o edemiyor. Neden? Onun da kaçacağını, hicret edeceğini anlayınca Efendimiz'i nasıl takip ediyorlarsa Suhayb'i de takip ediyorlar. Suhayb kendini takip edenleri atlatamıyor. Efendimiz gittikten sonra takdiri ilahi aklına bir fikir geliyor. Geceleyin ihtiyacı için dışarı çıkıyor. Onu bile takip ediyorlar. Biraz sonra dönüyor. Aradan 15-20 dakika geçiyor. Bir daha çıkıyor. Bir daha dönüyor. Aradan ha, yarım saat 15 dakika geçiyor. Bir daha çıkıyor. Bir daha dönüyor. 3-4-5 deyince diyorlar ki mide gitti bunun. Artık bu hiçbir yere kaçamaz. Rahat rahat uyuyabilirsiniz bu gece. Seninkiler bir güzel uyuyorlar. Soğuyup da kaçıyor. <gülüyor> Ama kariban yaya kaçtığı için... Şehir dışında, vadilerde yine de yakalıyorlar, peşine düşüyorlar, yakalıyorlar. Artık çaresiz, ölünceye kadar dövüşecek, başka çaresi yok. Kendine hemen bir siperlik hazırlıyor, okuyla beraber oraya giriyor. Bu sefer de yanına yaklaşmak var. Tabii ona diyorlar ki, bak diyorlar, bir seni bırakamayız. Ne yapacaksın? Sen yanımıza geldiğinde, Mekke'ye geldiğinde hiçbir malın yoktu. Mek Mekke'ye geldin, içimizdeki zenginlerden oldun. O malı neticede kimden aldın? Bizden aldın. kafalarda da çalışıyor, fena değil. O malı bizden aldın. Biz bu banlı sana yedirtmeyiz. <gülüyor> Hedefiniz, gayeniz bu mu diyor. Sohaib radiyallahu anh, evet diyorlar. Biz o sana vermeyiz. O malı diyor, size versem ben yakama bırakır mısınız? Bırakırız diyorlar. Dünyalık ağır basıyor. Söz veriyorlar, anlaşıyorlar. Bir şey daha var. Bu tip insanlarda sözünün yemeği kolay kolay kendilerine kabullendiremezler. O Ebu Sufyan'da da var, Ebu Cehil'de de var, birçoklarında var. Kolay kolay söz yemeği kabul eder. Şimdikilerden daha cahsiyeti belli oranda oturaklı. <gülüyor> tamam diyorlar, anlaşıyorlar. Onlara malının yerini söylüyor galiba. Gömdü, bir gömmüş bir yere. Malını söylüyor. Onlar da ona inanıyorlar. Tamam diyorlar, salı veriyorlar. Neyse bu hakikaten yani söylediği doğru, malının diye bıraktığı yerde doğru gidip malı çıkarıp bölüşüyorlar. Suhaib radıyallahu anh da yola dönüyor. Peygamber Efendimiz Kuba'dayken, Kuba'dan daha Medine-i geçmeden önce yetişenlerden birisi de Suhaib radıyallahu anh'tır. Peygamber Efendimiz onu görünce de kucaklamıştır, geldiğine sevinmiştir. Rabbi hal bey ya Suhaib, Rabbi hal bey bu alışveriş kazançlı bir alışveriş, kâr eden sen oldun demiştir. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. Dünyalık kayıpların telafisi çok zor değildir. Dünyalık kayıplar telafi edilir. Ama manevi kayıplar, dostluk kayıpları, kırılan gönüller ve benzerlerinin telafisi kolay değildir. Paralar bugün vardır, yarın yoktur. Çok defa gömleğe, cekete benzerler. Çıkarıp bir yere asarsın, gerektiğinde de sırtına takarsın. Ama şahsiyetler öyle değildir, değerler öyle değildir, iman öyle değildir, manevi hasletler öyle değildir, gönüller öyle değildir. Dolayısıyla Suayb radiyallahu anh bugün bile dua kazanmaya devam ediyor. Bırakın o yıllardaki kazancını, onları hepsi telafi edilir ama ondan parayı alan insanların batılla, küfür ve dalaletle örüp gitmiş olması, onları bütün Suayb'in parasını milyon katında verseniz onları bir daha kurtarmaya elbette ki yetmeyecektir. Evet. Gerisini geri geri döndük. Ne dedik? Peşin murabahalı satışlar mı dedik. Bunun anlattığımın, bu anlattığımın bir özelliği var da bununla tesir var onun için. Maliyeti ve satış fiyatı belli peşin karlı satışlardır. Satışların adıdır dedik öyle mi? Üzerinde alış fiyatı. parantez açın daha doğrusu maliyeti parantezi kapatın ve satış fiyatı satış fiyatı yazılı etiketli satışlar bu nevidendir. Müşteri, malın kaça mal edildiğini ve kaça satıldığını bilir. Buna göre satar, pazarlığa ihtiyaç kalmaz. Buna göre satar. Yani etikete göre satar. Etikette 12 diyorsa etikere göre satar. Dolayısıyla pazarlıya ihtiyaç kalmaz. Anlaşıldı? Şimdi geri döndük. Bir ara ben hatırlıyorum özellikle halk pazarlarında işte cumartesi pazarı, çarşamba pazarı, salı pazarı bilinen de kuruluyor ya o pazarlarda alış ve satış fiyatı mecburiyeti konmuştu. Ben bunu işte dedim ki 80 kuruş aldım diyelim ki 100 kuruşa satıyorum. Böyle bir mecburiyet konmuştu. Bu daha sonra alış fiyatları kaldırıldı. Hatta etiketlerin bir tarafında alış diye, bir tarafında satış diye yazardı. Neden kaldırıldı? Alış ile satış arasındaki uçurum uzadı bir insan tekrar ediyorum ben bilsem ki bu insan 80 kuruş almıştır da, da 100 kuruşta satıyor hiç pazarlık etmem edilmesini doğru bulmam adam bu kadar kazanmayacaksa ne yapacak o zaman o zaman hiç getirmesin hiç satmasın ama uzamasının büyümesinin sebebi alış fiyatıyla ilgili değil ben bunu 80 aldıysam zaten 20 kuruş kar gelmiyor vergi geliyor 20 kuruş vergi gelecek Ondan sonra ya, nakliye şu kadar nakliye gelecek. Şu şunu geldi işçi çalıştırıyor o gelecek. Dükkandaysa dükkanın kirası gelecek. Bilmem ne gelecek. 80 kuruşa alınan 180 kuruşa bile satılmıyor. Arayı nasıl izah edeceksin müşteriye zor. Onun için serbest bıraklar, Alış tarafı hiç yazılmıyor. Maniyet de çok net değil. maliyetini de söyleyemiyorlar. Onun için şimdi etiket koyanlar da artık ne yapıyorlar? Sadece satış fiyatını yazıyorlar. Bilmiyorum. ama alış fiyatı da oraya yazılsaydı veyahut da alış fiyatı değil onun için dedim doğru olan İslam'ın da istediği nedir alış fiyatının yazılması değildir yaklaşık maliyet fiyatının yazılmasıdır bu önemlidir yaklaşık maliyet fiyatı yani ben bunu nakliye 80 kuruş aldım 10 kuruş nakliye gidiyor üzerine et 90 kuruş yanımda bir işçi çalıştırıyorum onun bana maliyeti yaklaşık şu kadar ve ben bunu diyelim ki 140 kuruşa satıyorum. Anlaşıldı? 140 kuruşa satıyorum. Ve ne olur? Maliyeti ne dersin? Maliyeti o zaman 110 kuruş dersin. 105 kuruş. İşte satış fiyatı nedir? Yaklaşık bunun 140 kuruştur dersin. Böyle olması doğrudur. Bu insana güven verir. Eğer bu insanın gerçekten böyle olduğu bilinirse ona göre hareket edilir. Neden demin dediğim eteketlerdeki alış fiyatı kaldırdı? Bir sebebi de şu. Bu aradaki uçurumu satıcının kendisi büyük bildiği için ben bunu 80 kuruşa aldım ama 160'a satıyorum, 180 atıyorum diyemediği için bu sefer oraya doğru olmayan bilgi yazmaya başladı. Ben bunu 150'ye alıyorum, 180'e satıyorum diyor. 150'ye almıyor. Alış fiyatı ne? 150'ye bile mal etmiyor. Bu yüzden yanlış bir yan, yanlış bir yan vermektense izah ediyor onu. Yani ben bunu bunu alırsam, siz benden şu kadar veri alırsanız, şurada da zabıta parası alırsanız, şunu da şunu alırsanız, ben bunu ona satarsam zarar ederim diyor. Bu yüzden değiştirildiği. Bu satış şekli diyorsunuz şimdi, bu satış şekli aynı zamanda, satıcıyı da pazarlık külfetinden kurtarır. Yani her insan pazarlıktan, Herkesle uğraşmaktan da çekinir doğrusu şu. Şimdi şöyle diyelim. Sadece pazarlıktan kurtarmaz satıcıyı. Aynı zamanda bazen bunun için kullanılır. Bu mağazanın, bu satış yerinin, bu ticari merkezin ciddiyetini göstermek içindir. Arkadaş biz pazarlık etmeyiz. Malımıza makul bir fiyat koruz. Makul bir kar haddi koruz ve bunu alırız. Burası çok fazla pazarlık eden, esniyen şöyle eden bir yer değildir vurgusunun yapmak içindir. Gerçekten bunun doğru olduğu alışveriş hayatının için tecrübeyle ortaya çıkarsa bu güven besler ve bu mağazaya da güven duyulur. Müşterisi gelir, müşterisi gider. Hayat öylece rica eder. Evet. Şimdi B, B diyorsunuz. Sonunda söyleyeceğim bir şey var ama o zaman. B. Vadeli, murabahalı satışlar. Maliyeti ve satış fiyatı belli. Vadeli karlı satışların adıdır. Bu satış şeklinde hem maliyet bilinir hem kar oranı hem de vadenin getirdiği fark. Tamam. Daha çok daha çok nakit sıkıntısı çeken Müşteriler tarafından Kullanılan Bir alışveriş çeşididir Günümüzde Günümüzde Finans bankaları tarafından En çok kullanılan alışveriş şekli budur. Finans bankaları murabaha deyince bunu anlıyorlar zaten. Bir evi yüzü alacaklar, yüz kırk kasa vadeli olarak satacaklar. Yüzde sekteni üç aşağı beş yukarı finans kurumlarının gelirinin buradan kaynaklanır. Evet. Bir ne demiştik şimdi? Murabaha demiştik. İki, Tevliye diyorsunuz. Tevliye. Evet. Maliyet fiyatına yapılan satışlardır. Tamam. Veya alışverişler Maliyet fiyatına yapılan satışlardır veya satışın adıdır. Diğer bir ifadeyle karsız satıştır. Zarar da yoktur. Nasreddin önce alıyormuş. Öbür tarafta aldığı fiyattan satıyormuş. Hoca demişler sen ne elde ediyorsun bundan? Ticaret olsun demiş. Ticari, tüccar olarak bilinmek bile esasen çok doğru. Tüccar olarak bilinmek ve tanınmak bile insana kar getirir ticari hayatta. Bir köyde şahit olduğum şeyi dinledim. Köyde herkesin işini yapan, odununu kesen, duvarını tamir eden, ören, nasıl diyeyim, ahıra kapı açan, yıkılan minanın şu tarafını yapan, traktöre bilmeni ne eden vesaire vesaire yapan bir adam var. Herkes ona iş siparişi diyor. Köyde de varlıkla bir ailenin çocuğu, o da iş bulamıyor, şey edemiyor, tarlayla da öküzle de uğraşmaktan hoşlanmıyor. O da onun yaptığını adam onunla kar kazanıyor bu adam. Ben de köyde diyor tamirciler elimden geliyor, şunu da yapayım, bunu da yapayım, ben de tamircilik yapayım. Kısaca bu adamın yaptıklarının hepsini ben yapabiliyorum. O köyde iş buluyor, çalışır da ben de köyden çıkmadan iş bulurum, çalışırım diyor. Şimdi ikisi buluşmuşlar, adam ona tavsiye ediyor. A diyor, sen bu işi yapamazsın diyor. <gülüyor> o da değil, niye yapamayayım diyor. Ya sen her yaptığını ben de yapıyorum, yapamam mı diyor sence? Ağa diyor, yaparsın diyor. Yani benim yaptığım işleri sen yapıyorsun, ben seni tanıyorum diyor. Kimse sana iş vermez diyor. Niye? Ben bu işe tanımıyorum diyor. Sen A çocuğu olarak tanınıyorsun diyor. Gör diyor, 3, 3 ay sonra vazgeçeceğim bu işten diyor. Beni herkes bu işi yapan biliyor diyor. Oradan Ahmet diye sesleniyorlar. Şunu yapma. Ahmet bunu yap, Ahmet Yolda giderken bile iş alıyorum ben diyor. <gülüyor> Pencereden açıp sesleniyorlar diyor. Bilinen ne? Kim sana seslenecek diyor. Adam doğru söylüyordu. Adam söylüyor. Onu kimse seslenmez. Yani ticari hatta Nasretti Hoca'nın yaptığı da boşuna değil. Ticari mü tüccar olarak tanınmak ve neye sattığını bilen tüccar olarak bile tanınmak bile belli. Şu arada şu orada dükkan bulunuyor. Şu dükkanı var demek Denmesi bile her geçen gün bile esasen kazançlandır. Yalnız o zamana kadar direncin de olması lazım. kazançlandırır. Tabii eskiden işin garibi hani birlikteliğin bir gücü var denilir. Bu doğrudur. Birlikteliğin gücü derken şunu kastediyorum. Eskiden hep düşünürdük ki geniş bir kırda, verimli bir toprakta bir tane ağaç olsa o ağaç dev gibi olur. Niye? Bütün çevrenin gıdasını o ağaç emecek demektir. Bir sürü toprak o ağacı besleyecek demektir. O ağaç diğerlerinden büyük olur. Otların arasında büyüyen ağaç ormanda büyüyen ağaçtan büyük olur. Ama hakikat böyle değil. Kırlarda yalnız başına olan ağaçların hiçbiri büyük değil. Büyük olmuyor. Niye? Yalnız. Ne kadar ağaç çok olursa Cenab-ı Allah o toprağa o kadar bereket gücü veriyor. O kadar çok yağmur gönderiyor. Toprak verimlilik kazanıyor. Ağaçlardan düşen yapraklar oralarda çürüyor, toprağa karışıyor, o kendi ağacını beslemeye devam ediyor. Farklı ağacın yapraklarıyla yapraklar birbirine karışıyor, o da toprağı işliyor, toprak daha derimli hale geliyor. Biz çiçeklerin saksılarını oraya buraya orman toprağıdır diyor, orman toprağı niye getiriyoruz? Cenab-ı Allah orman var olduğu için o toprağı zenginleştiriyor, gübrelendiriyor. Başka hayvanlar, canlılar da orada çok yaşıyor. Yağmur bulutları da oraya doğru kayıyor. Onların üzerine yağmuru daha çok yağdırıyor. Onlar daha çok gecenin çiğini, nemini çekiyorlar, rütubetini çekiyorlar, büyüyorlar. Ormandaki ağaçlara bakın, Belgerat Ormanı'nın ağaçlarına bakın, birbiriyle yarışmak için boy sürüyorlar gökyüzüne doğru. Güneşe doğru onları meyillendiriyor. Güneşe ulaşmak için, o ben ilerleyeceğim, ama bir yarışmaya ağaçlar büyük oluyor. Aynı şey kırlardaki ağaçlarda olmuyor. Onlara her taraftan güneş geliyor. Toprak gıda da geliyor ama diğerleri kadar büyüyemiyorlar. Niye? Toprağa ona göre verimler diyor Cenab-ı Allah. Bunu şunun için söyledim. Hayatta da eğer insanlar birbirlerine haset etmeseler, kıskanmasalar, çelme atmaya kalkmasalar, yan yana olan dükkanlar tek tük olan dükkanlardan daha çok kazanırlar. İnsanlar şöyle düşünüyor. Bu sokakta, bu mahallede bir tek ben olursam bütün müşteri bana gelir. Gelmiyor işte. Bütün müşteri aynı şeyden 4-5 tane nerede var orada. Birinde bulamazsan birinde bulurum. Birinde bulamazsan birinde bulurum. Değişik çeşit bulurum oraya gidiyor. İyi hatırlıyorum yine Anadolu'nun bir kasabasında tek bir eczane vardı. İkinci eczane yapıldı. Kızılca kıyamet koptu. Birbirlerini katledeceklerdi neredeyse. İşte sahte ilaç satanlara itibar etmeyin şöyle de Birbirlerine öyle bir şeye mücadeleye girdiler ki susturulması mümkün olmadı. Sonrası nasıl bitti bilmiyorum. Biz o kasabadan göçmüştük daha sonra. Ama bir aklı başında olan çıkıp insan onlara anlatmalıydı. Niye? Dar yerlerde dedikodu daha çok olur. Haset de daha çok olur. Bunu şunun için söylüyorum. Farkında değildi. O kasabalar Eskişehir'e yakında. Birçok insan o eczaneden almıyordu fiyatı yüzünden eski Eskişehir'e gidenlere ilaç ısmarlıyorlardı. O eczane bunun farkında değil. Bunun da 3-5 tane bir araya gelince dükkanlar, insanlar onlardan alışveriş yaparlar. Oranın pazara güvenirler. Çünkü onlar yan yana ya. Yani birbirlerine dolayısıyla o benden daha aşağıya makul fiyat korlar. Tek başına olan cananın istediği fiyatı kor diye insanlar... Kitapçıların toplu olduğu yerlerde, kuyumcuların toplu olduğu yerler, bilmem, to aynı işi yapan toplu yerlere bakın. insanların çoğu özellikle oraya giderler. Oradan alışveriş yapmaya çalışırlar. Hem güven verir hem de nedir? Onların çeşidi çoktur. Bunun gibi. Onun için ticari bazen insan aldığı malı aldığına satar mı? Nasrettin Hoca gibi tüccarlık devam etsin diye satar. Bazen de elindeki malı çabuk bitirmeye ihtiyacı Bazen de malın mevsimi biter. Zararına satış gelecek. Zararına bile satar. Yani insanların satış sebepleri var. Satar. Üç. Vadi'a. Vadi'a. vada a koydu demek esasen. Vadi'a. Ama vadi'a neye deniyor? Zararına satışın adıdır. Vadi'a. Eğer Arapçasını merak ediyorsanız ayında. Vadi'a, vada'a kelimesinden geliyor. Vadi'a. Tekir ediyorum. Zararına, satışlara denir. Evet. Ticaret kar etmek içindir. Maliyetine veya zararına satış ticaret içerisinde ne yeri var diye elbette sorulabilir ama çünkü ticarette uğraşan bunun yerinin esasen var olduğunu bilir. Bazen elindeki stoku eritmek için adamın elinde stok vardır stoku eritmek için bazen rekabet dalgasının gelmekte olduğunu hissettiği için yani elinde stok yoktur ama bir yerde rekabet başlamıştır onun sinyalini almıştır o gelmeden evvel elindeki stoku eritmek için ne yapar piyasaya zararına dahi suyu sürebilir çünkü daha sonra Gelen stok veya gelen rekabet ona daha büyük zarar ettirecektir. Maraş'tan bir hacımız vardı. Hacca gelmişti. Bize de ısrar ediyor. Bu sene geleyim mi gelmeyeyim mi? Daha önce bizimle hac yaptı. Şimdi geleyim mi gelmeyeyim mi? Diye. O zamanlar kura yoktu. Gelip de gelmeyeyim. Biz de çık gel dedik. Görme göresimiz geldi. Çık gel dedik. Çıktı geldi. Bir gün haram-ı şeriften döndük. Boynumuza sarılıyor. Allah razı olsun diye Tekrar tekrar dua ediyor. Hayırdır ne oldu dedik ya. ya sen gelir epey gün hani ilk şok olsa neyse anladık da şimdi ne? Mer Amerikan bezi toptancısıymış bu Amerikan bezlerinde müthiş bir rekabet çıkmış mal yarı yarıya düşmüş. Bu da hacca geleceğim diyor onları elinden çıkartma ucuz fiyatı elinden çıkartmış az karla çıkartmış. Yani Malların stokuru tüketmiş elimde satacağım o vardı diyor Epey'nin sattım stoku diyor yarı yarıya düşürdüm. Şu anda diyor yani 3-5 tane haç parası çıkıyor içinden diye. Ona seviniyor. Bazen böyle bir dalgadan dolayı gelmesini hisseder. Ona göre ticari hayatı içerisinde bunlar hep vardır. Şimdi bazen de malların mevsimi geçtiği için benim elime nakit geçerse bu yazlıktı. Yazın mevsimi geçti. Elime nakit geçerse onu sene içerisinde döndürürüm. Yeniden yazı beklemem. Şu andaki bana gelen nakit daha karlıdır der. Şimdi bazen ders nedir? Nakit ihtiyacı vardır darda kalmıştır. O kaldığı da başkasından ondan bundan isteyeceğimi gidip işte şimdikilerin yaptığı gibi kredi şu bu çekeceğimi onların hiçbirisine girmeyim, ben bu malı satayım. Kendi ihtiyacımı kendi yağımla kavrularak örteyim şeklindeki bir düşünceyle bunu yapar. Dört diyorsunuz şimdi müsaveme. yazıyorsunuz karşılıklı pazarlığa açık satışların adıdır. Evet, bir başka tarifle üzerinde ittifak edilen fiyat, üzerine ittifak edilen fiyat Ne ise o fiyata yapılan satışlardır. Bu nevi satışlarda satıcı Maliyet fiyatı hakkında bilgi vermek zorunda değildir. Sadece satış fiyatını söyler. böyle davranması alışverişin pazarlığı açık olduğunu gösterir. En çok kullanılan en çok kullanılan alışveriş şekli budur. Yalnız giderek etiketli satış marketler yüzünden giderek daha çoğalıyor gitmeye başladı. Yakın tarihe kadar budur. Bizim insanların en çok hoşlandığı alışveriş şekillerinden bir bir tanesi budur. Şimdi bunda insan çünkü bazen bu ben şu mal şu mal şöyledir ama bunda tek fiyatı tercih ediyorum. Veyahut da işte alı maliyetimi söylemek istemiyorum. Ne olmuştur? Bu mal bana bedava da gelmiştir. Veya kendim yetiştirmişimdir. Kendi üretmişimdir. Kısaca daha sonra iyi şartlarda hazırlamışımdır. Öyle bir şey bulmuşumdur ki bir yerden bulduğum kumaşı değerlendirmişimdir. Elinde peşin para olduğu için iyi bir yani piyasaya çıkaran iyi bir stok malı satın almışımdır. Ondan üretmişimdir. Ona göre mal etmişimdir. Kısaca... Bütün bunları ben belli etmek zorunda değilsem o zaman ne yapıyorum? Üzerine ya tek fiyatı yazıyorum veyahut da insanlara maliyetini söylemiyorum. Ben yani maliyetini söylemeden satış yapamaz mıyım? Yapabilirim. Bunun adına budur. Karşı tarafta bu, bu konuda pazarlık yapabilir mi? Yapabilir. Sen Manetliğini göre düşünerek direnç göstereceksin. Müşteri de onu kendisine uca uzun almak için uğraşacak. Onun için direnç gösterecek. Onun için çalışacak. Onun için dilini, emeğini, gayretini, dikkatini her şeyini ortaya koyacak. Gayserli'ye hani demiş ki ulan ma pazarlık bilmiyorsan yarı fiyatla mı bilmiyorsun diye. Oh müşteri on, satıcı 10 lira diyor. Müşteri 5 lira diyor. Or oradan yola çıkıyorlar. Oradan başlıyorlar. Bunun gibi. Şimdi bütün o, şunu yazıyorsunuz öne, önemli bu bölümü. Bütün bu alışveriş çeşitlerinde özellikle de maliyetler hakkında Verdiği bilgilerde satıcıdan istenen dürüstlüktür. Yanlış bilgi verirse bu hem kendisine vebal kazandırır Hem de müşteriye iade etme hakkı verir. Hem de müşteriye iade etme hakkı verir. Bu ne demek? Şimdi ben bir etiket görmüştüm. demişti ki ben malı 8'e alıyorum, 10'a satıyorum. Tamam, alış fiyatı belliydi, satış fiyatı belliydi. Ben öğrendim ki bu adam bu malı 8 e almamış. Bu alım 5 e almış. Hadi 1 lirada diyelim nakliydi de şu bu işte 6'ya mal etmiş ama oraya 8 yazmış. Ben malı iade için getirebilirim. Getirdiğin zaman adam satılan mal geri alınmaz denemez. Anlaşıldı? Böyle bir hak yoktur. Eğer kağıt üzerine yazdığı bilgi doğru değilse ...malı geri almak zorundadır. Kağıt üzerine yazmamış diliyle söylemiş... ...şahitlerin malı geri almak zorundadır. Ben bu malı iade olarak almıyorum diyemez. Çünkü verdiği beyan yanlış beyandır. Bundan dolayı gerekirse... ...kadı, yani İslami idare bu şahsı cezalandırabilir. İhtar verebilir, yaptığın doğru değil diyebilir. Tekrar ederse satıştan men edebilirim diyebilir... İslam hukukunda bütünüyle men etme yoktur çünkü kişinin geçimiyle ilgilidir. Ama neticede bu insan dürüstlüğü bozuyorsa bunu düzeltmenin bir daha tekrar etmemesi için gerekli bütün tedbirleri alma, adilen olmak şartıyla hakkına sahiptir idare. Mürdüm bunlarda da tekrar ediyorum. Olan şey aket geçersiz demiyoruz biz bu akte. Ama işin içinde yanıltma vardır. İşin içerisinde göz boyama vardır. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için idari sistemde devreye girer ve çalışır. Verdiği bilgi doğru olacak. Satıcı satıcı bu alış şeklinde. Her zaman Alış fiyatını söylemek zorunda değildir. Çünkü alış fiyatı nakliye, işçilik, depolama, Ve koruma. Koruma hem hırsızdan koruma olur hem bozulmaktan koruma olabilir. Hem paslanmaktan koruma olabilir. Koruma gibi ek maliyetler yüzünden yanıltıcı olabilir. Maliyet fiyatını, alım fiyatı değil, maliyet fiyatını net söylemek zorunda da değildir. Çünkü maliyeti net olarak tespit kolay değildir. Dolayısıyla tüccar yaklaşık maliyeti söylemeli. Dolayi yaklaşık maliyeti söylemeli ve bunda da dürüst olmalıdır. Şimdi ticari hayatla uğraşan arkadaşlar daha yakından bilecekler. Bunun maliyeti, ben bunu yüze on, on, diyelim ki 1 liraya alıyorum. Üzerine 5 kuruş, 10 kuruş maliyet biniyor. Üzerine dükkan kirası, işçilikten, şundan, bundan gelen, şu masraflardan, işte dükkana gelen, giden, işte ikramı de şu, bundan belirli, belirsiz ne oluyor? Şunlar birikiyor. Ince ince hesap ettin. Diyelim ki bütün maliyetini yaklaşık 120 kuruşa mal ettiğini hesap ettin. Arkasından, ticaretten anlayan bir şey daha der. Bunun üzerinde bir de 10 kuruş görülmez maliyet koymak lazım. Hakikaten lazımdır. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Şeyin içerisinde. Bunun gibi yapacaksın ama bunun üzerine ben 50 kuruşta bir de görülmez maliyet diyemezsin. Sen de biliyorsun ki o 50 kuruş. Sen hesap ediyorsun ki şuradan buradan bunun üzerine 6-7 kuruş bir biner. Bunu yuvarlayayım 10 kuruşta görülmez maliyet diyeyim. Dolayısıyla bundan sonra böyle. Bu makul karşılanır. Ama siz oraya dediğim gibi hem de alış fiyatı diye yazıyorsunuz. Öyle fiyat yazıyorsunuz. Maliyet yazmıyorsunuz. Biraz daha cazip olsun diye. Onun üzerine böyle bir satış yapıyorsunuz. Bu nedir? Hem insana bebel kazandırır. Dürüstlük kaybı sebebiyle. Hem de dediğim gibi. Müşteriye iade hakkı verir. Müşteri gerisin geri getirdiğinde. Ben bunu almam diyemezsiniz. Bu konularda müminler dikkatli olmalıdırlar. Eğer böyle olsaydı, piyasaya bu dürüstlük hakim olsaydı, bugün ticari hatta ki insanlar bu derece itibar kaybetmezlerdi. Normalde dediğim gibi ticaret, Peygamber Efendimizin de yaptığı, oldukça itibarlı, oldukça da insanlara hizmet eden, normalde de dua kazanması gereken bir meslek iken, sıkıntılar yüzünden günümüzdeki itibarını yeterli derecede görmüyor, kaybı yaşanıyordur. Sebebi? İnsan başka yerde değil, genellikle kendinde aramak gerekir. Kendi meslek taşlarında aramak gerekir. Çünkü bir mesleğin kıymetini düşürmek ve çıkartmak da o meslen mensuplarının elindedir. Güvensizlik sebebiyle. Şimdi inşallah ileride detayına gireceğiz ama bundan sonra bir de muhayyerlik hakları değil bir haklar var. Hak var yani kişiler meclis muhayyerliği var. Kabul muhayyerliği var. Kusurlu mal muhayyerliği var. Mal alıyorsun kusurlu çıkmış ki. Görme muhayyerliği var. Bütün bunlarla ilgili inşallah bilgileri pay paylaşacağız. Şimdi oraya yani şey, İslam hukukunda muhayyerlik hakları diye bir başlık atınız. İslam hukukunda muhayyerlik hakları. Bugün alışverişin bir meşru olup olmama bakımından kısımlarını gördük. Bir de kar ve zarar açısından değerlendirilişini akitlerin kısımlarını gördük, paylaştık. Bugün muhayyerliklere girmeyelim. İnşallah o bir bütün olsun kendi arasında. Burada noktaladık. Evet. Şimdi varsa sorularınızı alalım. Evet. Şimdi sorular gelecekten gelir. Evet. Bugün Ceyhun yok. Dolayısıyla sansür de yok. Onun... Ha ben anlatacaktım. İlk soru iyi ki unuttuğum bir konuya geldi. Pazarlık sünnet midir? El cevap pazarlık sünnet değildir. <gülüyor> İslamiyet pazarlığa müsaade ediyor. Pazarlığa müsaade ettiği için pazarlık sünnettir diye yayılmış. Niye? Yani pazarlık yapılmasa ayıp karşılanmasın diye. Pazarlık meşrudur. Ama Efendimizin kaç kişiyle pazarlık yaptığı var da biz bunun adına sünnet diyoruz. Efendimiz çok pazarlık yapmayan bir insandır. Her insanın mizacına pazarlık uygun değildir doğrusu. Ama caizdir. Yani caiz olduğunu sünnettir şekline döndürmenin bir manası yoktur. Evet yanlışlıkla bozan kefaret orucunda ne yapmak gerekir oruç kefareti mi bu oruç kefarti herhalde sıkıntı oruç kefareti bakınız bir tek bayanların adeti dışında herhangi bir şekilde bozulursa ister bayanlar tarafından isterse erkekler tarafından yeniden başa döner yeniden sıfırdan başlar anlaşıldı Aynı. Üst, üstelik şey vardır. Yani biliyorsunuz yani ayet-i kerime de mütetabiat olması sebebiyle. Üstelik e, nedir? Günümüzde daha önce de söylediğim hanımlar kendi aralarında bazen fıkıh kitaplarının bile bilmediği bilgileri biliyorlar. Evet öyle. Ömürde bir defa kefaret tutmak lazımmış. Nereden çıktı bu ben de bilmiyorum. Başlıyorlar kefarete, ondan sonra altından kakamıyorlar. 52. mi 54. gün mü bana gelen var hocam 3 gün tutamadım. Ama 50 günü geçmişti şu kadar tuttum. Şimdi 3 gündür hastayım tutamıyorum ne yapmam lazım? Önceden orucunu bozdun muydu? Bilerek Ramazan ayında kasten başlayın bir orucu bozdun muydu? Yok ama böyle lazımmış tuttum. Ne, diye, ne diyeceksen diyeceksin artık yani şu olarak öyledir. Kadın ve erken karışık olduğu çalgılı düğün salonu işletmek caiz midir? El cevap caiz değildir. Ayrı olsa da caiz değildir. Evet, caiz değildir. Katılım bankalarında olan hisse senetlerini alıp satmak caiz midir? Oldukça dalgalı bir konu. Hisse senedi kime ait? Hisse senedi alınan, yani hisse alınan şirket veya müessese meşru iş mi yapıyor, yapmıyor mu? Bunun bilinmesi gerek. Bu nevi hisse yani hisse senedi şu, yani belli bir hisseyle bir şirkete veya bir müesseseye ortak oluyorsunuz demektir. İslamiyet bu ortaklığa mani değildir. Yani hatta ortaklığa İslamiyet teşvik eder. İnşallah onu göreceğiz. Ama bu şirket ne iş yapıyor? Parasını nereden kazanıyor? Ne gibi yatırımlar yapıyor? Nasıl bir zihniyet taşıyor? Bunun bilmesi gerekir. Yani bu soruya olumlu cevap da yani eğer her şey olumluysa evet yani oradan ortaklık alınabilir. Belli bir müddet sonra da keret ettiği zamanla satılabilir. Ama bu tip işlerle uğraşılmasını çok fazla tasvip etmiyorum. Neden tasvip etmiyorum? Bu nevi şirketlerin gerçek değeri yükselmediği halde dedikoduyla değerleri yükseltiliyor veya düşürttürülüyor. İyi bir yatırım yapacakmış deniyor. Borsada olduğu gibi fiyatlar yükseliyor. Başka zaman bakıyorsun kötü fiyatlar yüzünden gerisin geri veya kötü bir propaganda yüzünden düşüttürülüyor. Halbuki şirketin mal varlığı ve kar oranı iki durumda da aynı. Bununla çok oylanıyor. Onun için yani yine de dediğim gibi hep de buna caiz değildir diyemiyoruz. Tamam mı? Konut sigortası das caiz midir? Yani sosyal sigorta dediğimiz devlet sigortası yani insanların emekli olduğu sigortayı biz bir tek ne gibi kabul ediyoruz? Biraz dayanışma sandığı gibi kabul ediyoruz. Oraya verilen paraları kimse bir daha geri alınmayacağını vazgeçerek verdiğini biliyor. Ama onun dışındaki ticari akit ve kabul edilen bütün sigortalar fasit akittir. Neden fasit takittir? Çünkü verilen meblağ belli. Her yıl veya her ay şu kadar ödüyorsun. Tamam. Ne alacağın meçhul. Bir taraf meçhulse o fasittir. Anlaşıldı? Sigortalarda genellikle bir tarafta meçhuliyet vardır. Kasko da bunun içinde. Ka Yani resmiyeten icbar kıldığı trafikte de trafikte de mecbur kılıyor. Yani bir şey diyemiyoruz, yapmak zorunda. Ama bu caiz midir diye sorsanız caiz değil. Adam hiç trafik kazası yapmıyor, kaskoda olduğu için hiçbir şey almıyor. Adam verdiğinin kaç katını alıyor. Yani bu onu kaskolu. Evet. Evet. Şimdi orada yalnız e, e, trafikte, yani arabada demek kaskoda? Yani işte vadeli alırsan kaskolu istiyorlar biraz daha farklı. Vade ile kırdırılan çekler fasit alışverişlerden midir belki fazide fasit alışverişlerden ama haram olan bölümdendir. daha daha ağırdır yani vade yani çeke daha erkenden parasını alıyorsun çekize çek çek mal değildir bir nevi neye satmış oluyorsun çekin getireceği o parayı sen daha erkenden daha ucuz fiyata satmış oluyorsun. Vallahi alem bu faizdir, bu tehlikelidir. Evet. Vadeli satış yalnızca murabahalı satışlar mı olur? Hayır, değil. Yani adam yani öyledir. Vadeli de olsa aynı fiyata peşinde de olsa aynı fiyata verebilir bir mal için şart değil yani. Vadeli olan karlı satış ise biz ona ne diyoruz? Murabahalı karlı satış diyoruz. Müsavemede vade konulduğunda kar miktarı veya maliyet fiyatı belirtilmez. Daima yani kar, kar miktarı belirtmeye mecburiyeti yok. Ama her akitte vade varsa o vadenin ne olduğu belli olmalıdır. Eğer vade belli değilse akit fahsettir. Tekrar ediyorum. Yani bir insan ne kadar kâr ettiğini, ne kadar mal ettiğini beyan etmek zorunda değildir. Ben beyan etmiyorum, satış fiyatım bu diyebilir. Ama vadeli bir mal satıyorsa vadeyi mutlaka beyan etmelidir. Bir yıl sonra mı ödeyecek? Beş ay sonra mı ödeyecek? Üç ay sonra mı ödeyecek? Bu mecburidir. Bu olmadan hakik olmaz. Tamam. Bunun hangisini oku? Burayı okuduk galiba. Osmanlı zamanındaki avarı sandıklarını nasıl avarı sandıkları demek e, şey bir de arıza sonradan olan demek. Yani a, sonradan meydana gelen demektir. Öyle değerlendirme. O sandıkta ihtiyaç sahiplerine para veriliyordu ama geriye aynı miktar değil de fazlası isteniyordu. Bu fasit akit midir? Ama bu şöyle diyeyim, avarız burada tam neyi kastettiğini ben de bilemedim ama uygulama şöyle. Bu nevi sandıklar yani insanlara veriliyor, insanlar bunu paylaşıyor, dağıtıyorlar kendi ihtiyacını gideren insanlar daha sonra aynı sanda kendileri de yardım ediyorlar. Yani sosyal dayanışmaya bir nevi kapı açma gibidir. Bu akit değildir. Yani akit niyetiyle yapılmaz bu tip şeyler. Ticaret değil de işçilik konusunda bir tamirci 20 liralık bir işi piyasayı bilmeyen birine 80 liraya yapsa durum yine alışverişteki gibi olur mu? Evet. İşi yaptıran adam piyasayı bilmiyor. Bu mekruhtur. Bu vebal getirir. Evet. Ama bu akit cah, batıl mıdır veya bu akit diyelim ki e, bozuk mudur, fasit midir? Hayır. Yani pahalı satışlarda da biz aynı şeyi söylüyor. Adam iki kat karıyla satmış, iki kat fiyat, piyasa fiyatına satmış. Bu müşteriye iade, müşteri gelirse yani şu şey olarak e, senden iadesini isterse geri almak zorundasın. İşçilikle geri de alamazsın ama bu insan vebal kazanır. Ee, mahkeme müracaat etse e, doğrusu bu insana belli miktar iade ettirilebilir. Çünkü yanlış beyan. E, yanlış beyan e, karşı tarafa haklı konuma getirir. Evet. İmam-ı Azam'ın ihtiyar kitabında. İmam-ı Azam'ın ihtiyar diye bir kitabı yok. Hanefi mezhebinde yazılan bir kitaptır ihtiyar. Evet. Bir? Yok ihtiyar ona nispet edilmiyor. <gülüyor> Yok hepsinde var. Hepsi var. hepsi hepsinde muhalif görüşler zikreder. Ama Elikya Hanefi mezhebinde yazılmış bir kitaptır Eliktiyar. Kitabında ihtikar yani kara borsacılık babında. Hmm. Cam üreten mi? Okuyamadım. Her yani şarap üreten biri bunu şarap fabrikasına satsa caizdir diyor biz mekruh dedik, durum ne olur şimdi? Metro. Aketli de mekruh. Yani aket caiz midir ayrı? Akit caizdir, geçerlidir. Çünkü sattığı şey meşru, aldığı şey meşru. Tamam, geçerlidir. Ancak bu mekruh akitlerdendir. Caiz şeyle akit, akdin geçerli olmasıyla mekruh olması birbiriyle çalışmazlar. Bu mekruhtur. Kendine işte mucavir olan şey sebebiyle mekruhtur. Anlaşıldı. Benim aldığım, sattığım üzüm, aldığım para her ikisi de caizdir. Bu akit geçerlidir. Hocam bankaya bilgisi... evet. bilgi Evet. Bankaya bilgi o da normalde doğrudur ama dolaylı sebepten dolayı mekruhtur aynı şey. Anlaşıldı. Buna yani kimisi kıyasla, kimisi velate aavenu alal ismi vel Ayet-i Kerime'de yer alan düşmanlıkta, günah konularda, veballi şeylerde birbirinize yardım etmeyin emrine muhalif saydıkları için ayetin akit gereği değil, sebep olduğu şey gereği mekruhtur. Hocam, geçti, geçti, geçti, evet. ha, hangisi ayete muhalif? Yani şöyle diyeyim, akit açısından bakarsan caiz, tamam, şarap fabrikasına sattığı için kötülüğe yardım etme açısından tahrimen emmek o. Bunun hükmü budur. Nasıl? Feştenibuhu emri, içkinin kendisinden uzak durun demektir, o direkt haram bölüme giriyor. Diğer, diğerleri yine aynı şeyi haram görüyorlar. Çünkü tek, tekrar ediyorum. Hanefiler ayetle açık söylenmeyen haramlara haram demezler. Tahrime mekruh ifadesi kullanırlar. Hadiste gelenlere de tahrime mekruh derler. Öyledir. Kefir içmek haram mıdır? İçinde az da olsa alkol olduğu söyleniyor. Daha önce bu soru soruldu. Kefir içmenin caiz olduğu kanaatini söyledik. İçinde her alkol olan şey haram demek değildir. Kefirin içesine, içindeki alkol içerden ürüyor, sarhoşluk edecek dereceye gelmiyor. Meyvelerin içinde de belli oranda alkol var, ama bu alkolün bulunması meyveye haramlaştırmıyor. Kavunun içinde de var, haramlaştırmıyor. E, pekmezin içinde de var, yine üzüm su şır, şıraların içinde de var, haramlaştırmıyor. Tamam, alkol var demek haram demek değildir demiştik. Ama sekir verecek dereceye gelmiş haramdır. Bir de sonradan katılmışsa necasettir. Anlaşıldı? Kefirin içerisinde bu alkol dışarıdan katılmış olsa necaset katılmış olur. Başka bir bölümden caiz olmaz. Ama kendi içerisinde oluşan kefiri haramlaştırmaz. Sarhoşlukları verecek dereceye kadar mayalanma devam etmedikçe o zaman zaman tadı şekli her şeyle değişiyor. Da öyle mi? Kolonya içmek, sarho iç, içen var ve iç, sarhoş ediyor. Kolonya e, dolayısıyla haramdır ama yani insanın üzerine döküldüğü zaman eğer elb elbisedense kolonyanın tamamının, alkol kısmının tamamının uçtuğunu söylemiştik. Tamam. Evet bir şey soracaktınız. Hayır çoğu haram olan şu demek mesela bireyi az içerseniz sarhoş etmez. Çok içerseniz sarhoş eder haramdır. Anlaşıldı Yoksa o aşk grubu bir şeyin içerisinde var diye haram değildir. bir illeti o değil. İlleti nedir? Sarhoşluk verici olması o maddenin. Anlaştık Çok sarhoş veriyorsa azı da haramdır. Doğru. İslam'da hak ve fiil İslam'da hak ve fiil ehliyeti ne zaman başlar? Başlar. Ergenlik çağına girmekle. Ha orası şunu ayıralım. Ergenlik çağına girmekle başlar. Kişinin sağ ve tam doğumuyla başlar. Hayır. Kişinin doğumuyla ne başlar? İnsanın hakları şahıs olması ve hakları başlar. Doğumla beraber. Ama doğumla beraber hakları ve sorumluluğu başlayacak olsa doğan çocuğa nasıl namaz Sonra Ama doğan çocuğun hayat hakkı vardır. Mires hakkı vardır. Birçok hakları başlar. Ama mükellefiyetle ilgili bölümü ne zaman başlar? Bütün kişi ehliyeti tam ne zaman kazanır? Ergenlik çağını girişiyle kazanır. Sigara bakıl ah, batıl aket mi? Sigarayla ilgili yapılan akitler ahmaklık akdidir. Evet. Batıl aketme mi? Yani şöyle diyeyim. Tütün eğer faydalı işlerde de kullanılsa dediğimiz gibi e, biz bunu caiz ama yani doğrusu e, sigaranın faydalı kullanıldığı bir yeri neredeyse bilmiyoruz ama belki ilaç sanayinde. Kullanılabilir, edilebilir, gidilebilir. Ama e, şu anda bunlar yapılmıyor. Dolayısıyla doğ, doğrusu herhalde fasit akit saymamız daha doğrudur. Her şeye rağmen sigara satın alınabilir. Sigara dediğim tütünün kendisini kastıyorum. Sigaranın kendisini kasıtmıyorum. Tütün denen ot, bitki alınabilir. Ondan faydalı malzemelerde üretilebilir. Bir şeyden faydalı malzemede üretiliyorsa e, o şeyin alımı satımı caizdir. Afyon'da olduğu gibi. Afyonun içerisinden faydalı şeyde elde ediliyor. Evet. Nafile orucu keyfi olarak bozulmasının hükmü nedir? Bir, bir insana açlık hissi aşırı değilse, zorlanmıyorsa, misafir gelmiş de ona ortak olmak gibi bir şey özellik yoksa, tamamen keyfi ise mekruhtur, kişiye vebal kazandırır. Ancak şey yoktur, nedir o kefaret biliyorsunuz zaten yoktur gününe gün tutar artık yeniden tutması ne olur vacip hale gelir tamam şu farklı kağıtları bir devreden çıkaralım hmm. alkollü pastalar veya alkollü yapılmış yemeklerin alkol uçuyor ama hükmü nedir caiz değildir içerisine necaset katılmıştır tamam eldeki kanama durmuyorsa üzerine bant yapıştırıp abdest almak caiz midir evet caizdir Soğuk havalarda donuyoruz, üşüyoruz, sıcak havalarda yanıyoruz, pişiyoruz diyerek Rabbe şirk koşmuş oluyor muyuz? Hayır ya. <gülüyor> Hayır yani Allah'a isyen manası taşıyorsa bu veba, ayrı bir vebal, vebaldir. Ama yani bu şirk kelimesinden dilinizi uzak tutun mümkün mertebe. Bir insan e, derdini hissettiklerini dile getirir. Eğer hepten kaçarsak vehim halinde yaşarız bu sefer. Tutamadığımız oruçlarımızı yani boşlarımızı Altı günlerde tutmamız uygun mu? Altı günlerde tutmanız da uygun. Dokuz günlerde tutmanız da uygun. Ama o şeval orucu sayılmaz. Altı günü derken onu kastediyorsunuz. O ne olur? O zaman orucunuzun kazası olur. Evet. Organ bağışı caizmi alsana hastalığına hastalara takılan kanın durumu ne olur? Yani hastalığına kan vermek doğru mu? Doğru. Satışı doğru mu? Değil. Özel hastanede ile takılan kanlar yine buna, bunun alışverişinin yapılması caiz değil ama e, kan almak için, kan vermek için orada bir hizmet sunuluyor. E, bu hizmetlerin karşısında bedelleri alması caizdir ama kan bedeli olarak para alınması caiz değildir. Organ nakli üzerinde uzun uzun konuşmuştuk. Bir kimse işte anne çocuğuna, çocuğu annesine, kardeş kardeşe böbrek veriyor, ciğerin bir bölümünü veriyor. bu caizdir. Bunu daha ver paylaşmıştık ama genel manada organ nakline izin verme daha uzun konuşulması bir meseledir. Üzerinde uzun uzun konuştuk. Şu anda ekranlarda gördüğümüz 3 kişiye hayat verdi, 5 kişiye hayat verdi, 4 kişiye hayat verdi güzel şeyler. Ama kaç kişinin hayatı bu yolda kayboluyor, kaç mafya bundan geçiniyor bunun üzerinde durmuştuk. Yeri gelince inşallah kendi zamanda yine dururuz. Haç malzeme alışverişlerinde bana 70 artı bir geri için okuyamadım ardından gelen müşteriye 70 diyor ama bu beşe de başka bir malzeme biçtiği fiyatta geri alıyor bunu nasıl yorumlarsanız hadi diyor. Bana 70 artı bir diyor arkamdan gelen müşteri 70 diyor ama bu beşi de başka bir malzeme biçtiği şey fiyattan geri alıyor. Bununla ilgili ticari ahlak oturaklaşmamış diyor diye <gülüyor> anlarım. Ne ne diyeyim yani insanlar net olmalı. Net olan insan hem dürüstlük ifade eder hem de nedir gelen insana müşteriye güven verir. İnsan da kendini rahatsız eder. Rahatsız hissetmez, huzurlu hisseder. Beni en çok rahatsız eden şudur. Yani bir malı aldım tamam yani kaliteli olsun isterim şunu ister isterim gittiğim zaman bir tanesi ya hocam piyasada bunun fiyatı elli liraydı sen altmış altı almışsın dersen ben rahatsız eder. Yani verdiğiniz şey fiyatta pazarlık etmiyorum ama bana böyle delirtmeyin diyorum bazen çünkü rahatsız ediyor. Kredi kartı kullanma karan mıdır? Borcu gününde ödeniyor Bankalarda para tutabilir miyiz? Kredi kartından başlayalım. Kredi kartının kendisinde sıkıntı olduğunu söylemiştik. İster finans kurumlarında olsun ister bankalarda olsun. Çünkü bunun Amerika'da belli bir merkezi var. Bu merkez küçük meblalar kesiyor bu kredi kartından. Bu meblağ küçük de olsa dünyada kaç milyon kredi kartı kullanıyordur? Dünyalar kadar. Ve bunun büyük bölümleri. Bunlardan hepsinden birer damla damlasa bazısından küple çıkıyor ama neden ne, ne oluyor? Amerika'da deniz oluyor. Deniz. Ama buna rağmen biz yani eğer ticaretle uğraşıyorsanız da yüklü para taşımak zorunda kalıyorsanız kredi kartını alınız diyoruz. Ama veballi değildir diyemiyoruz. Zaman zaman tasattukta bulunun hayra sebep olun. Çünkü kredi kartı olmasa Adam bir günde ben ona tanıyorum 50-60 bin lira dolaşarak o gün toptancı borçlarını ödeyen insan tanıyorum. 50-60 bin lirayı yanında çantasında taşıyamaz. Gidiyor kredi kartından ona göre kredi kartı var ondan çektirttiriyor. Bu normaldir ve doğru, doğrudur. Ama kredi kartının yine de vebali var da tekrül ediyorum belli bir merkezden yani finans kurumları da bankalar üzerinden alıyorlar. Bir onun var bir deneyi var. Merkezinin getirdiği vebal var. Bu yüzden eğer mecbur değilseniz büyük işler yapmıyorsanız kredi kartı kullanmanızı tavsiye etmem. Belli oranda insanı bozuk para taşımaktan, şu etmekten, bu etmekten kurtuluyor ama bundan bankaların, bundan o Amerika'daki merkezin ciddi bir karı var. Azmin ki onun için de teşvik edip duruyorlar zaten. Bankalar komisyon alıyor. Amerika'daki o merkez ise bundan düşen damlaları topluyor deniz oluyor. Bir de bunu şunun için biraz da söylüyorum maalesef yani inşallah gün gelir güçlü oluruz. Kendi dünyamızı kendi kurarız. Batılların, batıl zihniyetlerin kurduğu bu dünya kötü dünya. Bunun için söylüyorum biliyor musun? Hadi buradan insanımızı kurtardık. Aynı şey uçak biletlerinde var. İatata yetkisi demek ne demektir? Onun da belli bir merkezi var. Her kesinen uçak biletinden hacının kından da hocanın kından Hacca gide, Beytullah gidenlerinden de o merkeze durmadan para yağıyor. Adamlar bu merkeze ortak olmadan, ihatata da hakkı almadan sana uçak bileti kestirmiyorlar. Davalı. Devam ediyorum. Her deniz taşımacılığından oraya para gider. nokta nokta nokta. Düşün. Onun için yani mecbur kalmadıkça almayın. Bankalarda para tutabilir miyiz? Bunu da bence de bankalardan derken para tutmayınız. Bankalarda yine mecbursanız varsa finans grubuna koyun. Vadeli koyabilirsiniz ama oradan 100 lira aldıysanız kar payı olarak ona kadar 25'ini bir dağıtın. Çünkü orada da bulanıklık var. Geriye kalan 75'ini alabilirsiniz. Bu da doğru değil. O ba banka yanlış. Işte banka sizin paranızdan normal bankada olsa sizin paranızdan iki türlü istifade eder. Bir orada durduğu sürece işletir. Bankalar finans kurumlarından daha iyi işletiyor. Niye? Gecelik raporaya yatırıyorlar. Gecelik raporlara yatırıyorlar. Rapora yatırıp oradan e geçerlik repolardan para çekiyorlar. Para kazanıyorlar. Bir şeyden daha kar ediyorlar. Cirolarına giriyor. Ciro ne kadar yüksekse merkez bankasından o kadar kredi alabiliyor onu çalıştırıyor bu sefer. Evet. Olabilir. Daha iyi olabilir. Evet. Açık hesap çalıştığın müşterilerin var. Bunlar sipariş veriyor. Bunlarla belli bir ödeme konuşmuyoruz. Çek gelince çek veriyorlar. Bu fasit bir alışveriş midir? Evet, fasit bir alışveriştir. Ancak fasitlerde şöyle bir şey var. Bu tip yani yakın müşteriler, dost müşteri denilen müşteriler bu kaç çeşittir? Dost müşteri vardır, sıcak gelir gider, senli benlidir. Nedir? Dükkanı kendi dükkanı gibi kabul edilen müşteriler vardır, sana yardım ederler, öyle müşteriler vardır. Sadece müşteri vardır, alış yapar, alışverişten sonra gider. Tamam? İşine gelince senden alışveriş yapar, işine gelince başkasından alışveriş yapar. Bir de kötü kaynana müşteriler vardır. Onlardan Allah edersin, kurtulmak istersin, gene kurtulamazsın. Müşterilerin her türlüsü var. Ama şöyle diyeyim, bu nevi iyi müşterilerle senli benli olunca insanlar para konuşmuyorlar ama e, yine de doğru değil fasit. Neden doğru değil? Fasit akitlerin şöyle bir özelliği var. Al, ne zaman ödersen öde dedik. Çek gelince çek verirsin dedik. Tamam. Aramızda hılaf çıkmadı, çek verdi, günü gelince ödedi. Fasit olan alışveri sahihe dönüşür. Ama günün birisinde arada niza çıkarsa, şuydu buydu diye nizalaşırsan, Ucunu açık bırakıldığı için alan da mesul duruma düşer, vebal kazanır. Bundan satan da vebal kazanır. Anlaşıldı? Fasit akit verişler daha sonra tamir olurlar. Nizalaşmadan tamir bitmişse sıkıntı yoktur. Ama iki mümin birbirine bu yüzden düşmüş de birbirinin gönlünü kırmışlarsa iki tarafta bunun uçunu açık bırakmaktan vebal kazanırlar. Anlaşıldı? Noktaladık. Hadi Allah'a emanet olun.